Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ve izâ qîle lehum la tufsidû fil ardi qâlu innemâ nahnu muslihun Şimdi e, bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz diyor ki siz o münafıklara e, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dediğiniz zaman cevaben derler ki hayır hayır ne münasebet biz ıslah eden grubuz biz aslında yeryüzünde ıslahat istiyoruz fitne fesat istemiyoruz de, diye cevap verirler e, tabi Diğer ayetlerde şöyle hızlı bir hatırlayalım ki sonraki ayetlerimizin açıklamasında bize ışık tutsun. Ne diyordu? İnne lledine kefarose wa unu alehim endar tohum emlemtun dirhum layyumyunun. Kafirleri uyarsanız da uyarmasanız da onlar iman etmezler. Hatim Allahu ala kulubim wa la Allah onların kalplerine ve kulaklarına mühür vurmuştur. Wa ala abzarhim غشاوتون Onların gözlerinde bir perde vardır. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Onlar bu halde yaşayıp öldüklerinden dolayı onlar için ahirette elem verici bir azap vardır. وَمِنِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيُوْمِ الْآخِرِ hum bi بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan bir kısmı vardır ki Allah'a iman ettik, ahiret gününe iman ettik derler ama onlar aslında iman etmiş değildirler diyorlarlar. Yıkhad'un Allah <'a> ve'l-lezina <amenu> hem Allah'ı hem de iman edenleri kandırmaya çalışırlar. Ee ve ma illa enfusahum onlar halbuki sadece kendileri kandırırlar. Ve <yukad> ma <'un> bunun farkında da değildirler. Fiy kulubihim marad <'un> onların kalplerinde hastalık vardır. Fezaadahumullah <yukad> maradan onlar hastalık isteyince de Allah da onların hastalığını artırmıştır. Ve lehum elin. İşte onlar bu hastalıklı hal üzerinde yaşadıklarından dolayı bu şekilde hatalı bir süreçte hayatlarını geçirdiklerinden dolayı kendilerine ahirette elem verici bir azap vardır. Neyle bu azabı hak etmişlerdir? Bir mekanu yahdi buun e, yalanlamalarından dolayı, ayetleri yalanlamalarından dolayı bu azabı hak etmişlerdir. Buraya kadar geçen hafta almıştık. Bunlar hatırlama yapmış olduk. Şimdi de 11. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Ve ida لَهُمْ لَا تُفْسِنُوا فِي الْاَرْضِ Onlara yeryüzünde fitne, bozgunculuk, fesat, çıkarmayın. Zulüm yapmayın, adaletsizlik yapmayın, ahlaksızlık yapmayın, insanları ahlaksızlığa çağırmayın. Ahlaksızlık tohumları ekmeyin. Fitne, fesat tohumları ekmeyin. Bozgunculuk yapmayın, kötülük yapmayın, kötülüğe dair ne varsa bu tür şeyler içerisinde olup da yeryüzünü fitneye fesada boğmayın diye onlara söylediğiniz zaman, niye böyle yapıyorsunuz, yapmayın dediğiniz zaman kimlere? Münafıklara, kimlere? İnkarcılara, kafirlere. Böyle bir şey söylediğiniz zaman, yani bu insanlık mıdır yaptığınız bunu yapmayın diye söylediğiniz zaman, onlar çok pişkin bir cevap verirler. Nedir bu cevapları? Ya Biz olsak olsak ıslah edici oluruz. Bırakın bu iftiraları. Biz Bize iftira atmayın. Biz aslında bu hareketlerimizle yeryüzünde güzellik olsun. Yeryüzünde ahlaklı insanlar olsun. Fitne olmasın. Bozgunculuk olmasın. Her şey çok güzel olsun diye biz bu e, durumdayız. insanları. Biz buna çağırıyoruz derler. Kimler bunlar? Münafıklar kafirler. Değil mi? Kafirler de e, İddiaları odur ki ıslah edici olmak, her şey daha güzel olsun, her şey mükemmel olsun, her şey daha rahat olsun, insanlar sıkıntı çekmesin gibi şeyler arzu ediyor kafirler bile, münafıklar bile. Öyle mi? Onlar bunu iddia ediyorlar. Allah bunlar onların o iddialarına teslim olmuyor. Allahu Teala onların bu iddialarını kabul etmiyor ama onlar bu iddia içerisindeler. Bugün de baktığımız zaman etrafımızda yaşayan münafıklar, ve işte bir takım inkarcılar, kefereler hep aynı e, iddiaları dile getiriyorlar. Kendi hiziplerine, kendi gruplarına, kendi meşreplerine davet ettiklerinde e, hep şunu söylüyorlar. Bize gelin efendim, hep beraber çok güzel bir medeniyet kuralım. İnsanlarımız mutlu olsun, insanlarımız özgür olsun, adaletli bir ortamda yaşayalım. Efendim, birlik olsun, dirlik olsun, güzellik olsun. Bunu, bunu söylüyorlar. Ama onların dirlikten, birlikten, güzellikten, ahlaklılıktan anladıkları şey ne? O orası farklı işte. Mesela zina'yı Allahu Teala e, ahlaksızlık olarak görürken, Modernist bir insan zina'yı medeniyet işaret olarak görüyor. Yani bu güzel bir şey diyor ya niye insanları engelleyelim? Yani neden iki insan birbirinin bedeninden istifade etmek istediğinde biz engel çıkartalım ya alan razı veren razı. Bunları engellemek nasıl oluyor da ee, güzellik oluyor? Bunlara yasak getirmek nasıl olsun da güzellik olsun, nasıl olsun da insanlık olsun? diye e, bize karşımıza çıkıyorlar. Ve diyorlar ki e, insan zinada et, etmelidir, içkide içmelidir, insan dilediği gibi yaşamalıdır, i̇nsan şu, yani kimin eli kimin cebinde ol, belli olmasa bu önemli değil. Yani önemli olan e, taciz olmasın, taciz. Taciz yapma, Zor, zoraki bir şey yapma ama ne yaparsan yap. Karşılıklı bir anlaşmanız varsa, karşılıklı bir rızanız varsa zinada yapabilirsiniz. Yani homoseksüel de olabilirsiniz. Biseksüel de olabilirsiniz. Yani ne isterseniz onu olabilirsiniz. İşte bizim davet etmiş olduğumuz medeniyet bu medeniyet. Özgürlük bu özgürlük. Ve işte huzur bulacağınız ortam, medeniyet ortamı bu ortam diye söylüyorlar. Kimler? Münafıklar. Kimler? Kefereler. Artık ne derseniz deyin. Demek ki allah Teala onların bu hastalığını bu şekilde dile getiriyor. Demek ki onlar ıslah edici olarak kendilerini görüyorlar. Islah edici olarak kendilerini görüyorlar. Bu neden olsa gerek? Bir insan ifsat ediciyken neden ıslah edici olarak kendisini görsün? Nasıl olur bu? Eğer onun Ayarlarıyla oynandıysa bu olur. Eğer hayrın ve şerrin ölçülerini koyarken bu ölçüler ilahi ölçüler değilse, Allah'tan gelen ölçüler değilse bu nefsine göre bu ölçüleri koyar. Hayatına, düşüncesine Allah değil de şeytan hükmederse, hükmediyorsa bu insan ifsat edici olduğu halde kendisini ıslah ediciler olarak tanıtır veya kendisini o ıslah grubundan görebilir. O yüzden bazı kafirler her ne kadar doğru yapmadıklarını bilseler de demek ki kafirlerin birçoğu yanlış, yanlışlarını doğru olarak düşünüyorlar, doğru zannediyorlar ve insanları bu yanlışa davet ederken doğruya davet ettiklerini zannediyorlar. Peki ne olması gerekir? Burada çözüm ne? Çözüm ne? İyinin ve doğrunun tarifini yaparken, bu tarifi insanların e, özgür iradeleriyle yaptıkları bir tarif olarak e, algılarsak, Herkes kendi kafasına göre iyi ve kötüyü, iyi, doğru ve e, yanlışı, güzel ve çirkini tarif edebilir. Ve birine göre çirkin olan diğerine göre güzel olabilir. Birine göre iyi olan diğerine göre kötü olabilir. Birine göre ıslah edici olmak, diğerine göre ifsat edici olmak manasına gelebilir. O zaman çözüm ne? Çözüm aslında bizi yaratan Yücel Allah'ın tariflerine uymak. O'nun Koymuş olduğu fıtri ölçülere teslim olmak. Onun göndermiş olduğu elçiye uymak. Onun göndermiş olduğu kitaba uymak. İyi ve doğruyu onun elçisinin e, örnek hayatında araştırmak, bulmak, öğrenmek. İyi ve doğruyu, güzeli, yanlışı neyse Kur'an-ı Kerim'den, onun göndermiş olduğu hak kitaptan öğrenmek. Bundan başka çare yoktur. O yüzden biz insanları... Sırf onların mantıklarıyla onlarla mücadele edersek, akıllar, akıllarıyla onlarla mücadele edersek başarılı olamayabiliriz. Çünkü onun da aklı var, o da aklına göre bir takım şeylerin doğru olduğunu size savunabilir, deliller getirebilir. Ama biz eğer o insanları e, iman etmeye davet edersek, o insanlar niçin iman etmeleri gerektiği konusunda onları ikna edebilirsek ilk baştan, iman eden o insan... Artık İslam'a, Kur'an'a, sünnete, Peygamberimizin örnek hayatına teslim olacağından dolayı doğruları bulması, doğruların adreslerinin nerede olduğunu keşfedebilmesi onun için hem daha kestirme bir yoldan olacak hem daha da kolay bir hale gelecektir. O yüzden davette e, çok önemlidir insanı iman ettirebilmek. İman ettirebilmek çok önemlidir. İnsanları iman etmeye davet etmek çok önemlidir. E, bizim bir hocamız vardı. Derdi ki e, iman etmeyen insan e, ters dönmüş bir insan gibidir derdi. Yani kafası üstüne dönmüş, kafası üstünde duran bir insan gibidir. Siz bu insana yani ne kadar e, anlatırsanız anlatın bu insan dünyayı ters gördüğünden dolayı bir türlü doğru e, cevaplar veremez. Doğru bir güç, görüş açısına sahip olmadığından dolayı bu insana göre e, bütün her şey terstir. Yani size göre doğru olan bir şey bu insana göre yanlıştır. Size göre düzgün olan bir şey ona göre tamamen düzgün değildir. E, dolayısıyla o insanın ayakları üzerine tekrar çevirmeniz lazım ki e, sağlıklı bir bakış açısına kavuşsun. Ardından e, sağlıklı bakış bakışlarla doğruları gerçekleri görebilsin ve tanışabilsin ve bu doğrulara gerçeklere teslim olabilsin derdi. Bu da doğru bir e, örneklemeydi tabi. Biz bugün buna çok ihtiyacımız var. Genç nesillerden, içinde şüphe hastalığı olan, ateist olan birçok insanlar görüyoruz. Özellikle insan ne kadar okursa o kadar inkarcı oluyor. Ne kadar iyi üniversite okursa, ne kadar zengin bir müveffeh bir aile içerisinde yaşar yetişirse, ne kadar en iyi kolejlerde, en iyi okullarda, en iyi bilmem üniversitelerde okursa bakıyorsunuz maalesef dalalette daha çok derinleşiyor. Yani sapkınlığında daha da derinlere gidiyor. Cehaletinde daha da e, işte katmerleşiyor. Bunun sebebi de verilen eğitimin yanlış bir eğitim olma, e, olmasından dolayı kaynaklanıyor. Şimdi burada tabii e, yani yanlış anlaşılmasın sözüm. Yani aramızda eğitimciler var. E şimdi e, biz daha çok e, eğitimcilerden bahsetmiyoruz. Sistemden bahsediyoruz. Sistem eee tamamen iman eden bir sistem olarak karşımıza değil. Yani bütün bakış açılarımızı e, ilahi sisteme göre ayarlayan bir yapı söz konusu değil. E, bu olması lazım. Yani mümin olaylara bakarken, olayları tartarken iman zaviyesinden bakması lazım. Allah'ın gör dediği zaviyeden bakması lazım. Allah'ın gel dediği yoldan gelmesi lazım. Allah'ın İşaret ettiği doğrulara teslim olmak gayreti ve niyeti içini taşıması lazım. İman eden bir insan, kulu olduğunu bilecek, kulu olduğunu bildiği için itaat kültürü yetişecek. Biz itaat kültürü, insanlara itaat kültürü, tağutlara itaat kültürü olan bir nesilden, yani Allah'a sığınırız. Biz Allah'a itaat kültürü olan bir nesil istiyoruz. Allah'a itaat kültürü, Resulullah'a itaat kültürü. Sünnete itaat kültürü, Kur'an'a itaat kültürü, salihler, salihlerin nasihatlerine kulak ver, veren bir e, kültür, bir anlayış istiyoruz. Nesillerimize örnek olarak e, biz işte başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi göstermek, dört e, işte hulafayi rahimlerini göstermek, e, aşağıdaki beşerini işte göstermek, Kura, e, cennette müjdelenen on sahabeyi göstermek. Yine kadınlardan Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, işte ve diğer Sümeyyeler ve diğer mümine annelerimizi, validelerimizi göstermek istiyoruz. Eğer bugün çocuklarımız namaz kılmaktan çekiniyorsa, örtünmekten çekiniyorsa, camiye gitmekten utanıyorsa, burada bir eksiklik var. Demek ki çocuklara izzet ve şeref olarak, övünme vesilesi olarak başka şeyler gösterilmiştir. Cami, örtülmek, namaz, niyaz, imanlı olmak, İslamlı olmak, çocukların kafasında e, yerilmesi gereken düşük kalitedeki insanların sıfatları olarak tanıtılmış. O yüzden çocuklar bunu yapmıyor. Mesela örnek verelim. Yani Birçok imam mesela sakal bırakmıyor. Örnek yani neden bırakmıyor? Çünkü bırak o sakallı görünmek bir düşüklük alameti olarak görüyor. Evet maalesef. Ya birçok Kur'an kursu öğreticimiz mesela bayanlardan ya tam böyle güzel bir tesettüre bürünmeyi kabul edemiyor. Biraz böyle bakıyorsunuz dar bir kıyafet işte vücut hatlarını belli eden bir kıyafet, biraz makyaj, biraz parfüm, başörtü o biçim olacak efendim, alımlı olacak, şu olacak, bu olacak. Demek ki yani böyle bol bir kıyafeti kıyafete bürünmenin düşüklük alameti olarak telakki ediyor. Mesela bize anlatılan Victor Hugo işte özellikle işte Avrupa'daki Rönesans ve Reform hareketlerinde önemli bir altyapıda yapıda işte etkisi olan bir yazar, bir edebiyatçı. Endülüs üniversitelerinde okumuş. Endülüs üniversitelerinde okuduğundan dolayı. Diyorlar ki, Victor Hugo cübbe giyerdi, sarık takardı. de Çünkü Endülüs İslam medeniyetinde talebeler cübbesi vardı. Kafalarında sarık vardı. Endülüs'te. Yani bugünkü artık dilim varmıyor söylemeye. İspanya. Yani İspanya, Portekiz, o bölgeler. Ee... Peki, Victor Hugo Hristiyan olmasına rağmen... Niçin o üniversiteye gelmişti? Çünkü o üniversiteden çıkanlar bugün işte Oxford'dan, işte Cambridge'den bilmem e, mezun olanlar gibi revaştaydı, El üstünde tutuluyordu. Ve Victor Hugo bu kariyeri elde etmek için o üniversiteye gelmişti. Ve yine Victor Hugo saygın bir kişilik e, gösterebilmek için saygın kişilerin giyindiği kıyafeti giymişti. Sarık ve cüppe giymişti. Bunu anlatıyorlar. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bunu anlatıyorlar. Ki doğa doğal bir şey yani bu. Mesela siz bir topluma girdiniz. O toplumun belli bir kıyafeti var. E siz o kıyafetiniz garip. İnsanlar o kıyafette sizi mesela yadırgıyorlar. Sizlerle diyalog kurmuyorlar. E o zaman ne yaparsınız? Onlar gibi giyinirsiniz. Onlar gibi konuşursunuz. Onların örfü adetine uyarsanız ki toplumda aidiyet e, duygusunu Yaşayabilirsiniz. Dışlanmışlık çok kötü bir şey yani toplumda. Dış, dışlanmamak için. Toplumun ee, yani adımlarına ayak uydurmak gerekiyor. Şimdi özellikle doğrularla tanıştırdığımız nesillerimize doğruları yaşatamıyorsak değerli kardeşler, ilk karşılaştığımız sorun ee, doğruları yaşamayı tercih eden insanların toplumun genel yapısıyla veya popüler kültür ile çatışma durumuna düşmesi. Popüler kültürle çatışmak istemiyor. Neden? Çünkü dışlanma söz konusu. Çünkü e, sosyal hayatında, kültürel hayatında, iş hayatında dışlanma ve birçok noktada e, dünyevi menfaatlerden uzaklaştırılma söz konusu. E, çok basit örnekler vermek istiyorum. Anlaşılsın diye. Örneğin benim yakınlarımdan da oldu mesela. İşte İmatip Lisesi kapalı bir kız Bursa'da işte Boş firmasında Alman firması çalışmak istedi. Dediler tamam ama yani sekreter olarak girecekti oraya. Bu dediler bu kıyafette bu firmada çalışamaz. Babası dedi ki nedir bunun sıkıntısı yani kıyafet bu kızın kıyafeti de ne var ki yani bu İmatik mezunudur. Dolayısıyla hayatında böyle yaşamak istiyor. Örtülü yaşamak istiyor. Hayır efendim biz bu kıyafeti kabul edemeyiz. Bu kıyafet bizim şirketimizin normlarına aykırı. Şirketimizin kariyerine aykırı. Bizi dedeler bir yapı bu. Dışarıdan gelen müşteri bizi böyle görürse bizden mal almaz gibi. Bir mantıkla biz ya başını açacak ya da İş veremiyoruz, kusura kalmayın. Cevabını aldığı noktada e, sadece iş esnasında babasının da emriyle iş esnasında başını açtığını biliyorum. E, Ardından bir tezat ikilem yaşayıp ya ben burada erkekler daha çok burada başımı herkes görüyor ve şimdi iş yerindeki erkekler başımı gö görsün, sorun yok diyorum ama dışarıdaki erkekler görmesin diyorum. Bu ikilem değil mi? En iyisi orada da açayım Mantığıyla. Dışarıda da açtı. Bu sefer paçörüsünün hayatından attı. Derken, parüsesinden attı. Derken, minnet ekleyene kadar gitti yani. Şu anda hala öyle. Tanıdım mı insan? Yani. Şimdi bu, demek ki imanlı bir insandı bu. Gece namazlarına kalkan bir insandı bu. Bu hale geldi. Neden? Çünkü orada bir tercih yapması lazımdı. Yani biri geldi, şeytan geldi. Dedi ki sana dünyayı vereceğim ama Allah'ı unutman lazım. Namazı bırakman lazım. Örtüyü bırakman lazım. Yani şimdi hepsini bırakma. Şöyle işte ufak ufak yavaş yavaş bırakman lazım. Dedi ve ne, o insan onu kabul ederek, dünyayı tercih ederek hayatında çok büyük bir yanlışlığı yapmış oldu. Yerde rızık hocam değil mi? Rızık ekmek parası. Ekmek parası ile alakası yok. Aç aç durumu yok. Başka yerde olabildi yani. Hayır hayır hayır. Aç kalım yani öyle aç bir insan değil yani babası çalışan bir insan. Parası olan bir insan babasının yani. Ama kızımın işi olsun. Kızım ileride emekli olsun. Rahat etsin gibi mantıklarla bunu yapıyor. Yoksa kız aç kalmış değil yani. O mümkün değil yani. Rızık için de açanmalı değil mi? Sonuçta İslamiyet'in emri bu yani. Rızıkı kazanmak için başına açabilir mi o bayan yani? Ha, ee, Zaruret esnasında açabilir. Mesela şöyle bir durum. Aç kaldın. Ölüyorsun acına. Bir dağdasın. Acına ölüyorsun. Biri geldi dedi ki Başını açarsan sana ekmek vereceğim. Yani. Bir saat, iki saatliğine başını aç, sana ekmek vereceğim dedi. Siz de biliyorsunuz ki o ekmeği yemezseniz Öleceğim. öleceksiniz yani. O gün kesin öleceksiniz artık yani. Açsınız yani. Başka imkanınız yok. Hiçbir imkan yok. Canı korumak için, canınızı korumak için zaruret babında ve zaruret müddeti geçine kadar başınızı o anda açabilirsiniz. Bu haram ama açabilirsiniz. Bu ruhsat. İlla emir değil. Hayır efendim açmıyorum ben bu şekilde ölürüm. Ölmeyi kabul ederim de diyebilirsiniz. Bu bu da azimet. Buna biz azimet diyoruz. Ömrüne ruhsat diyoruz. Yani ee, ama anlattığım olay ile bugünkü memurların, memurelerin olayları çok farklı değil mi? Onların aç kalma, açlıktan ölme durumu var mı? Yok. Yani daha müreffeh bir hayat için bunu yapıyorlar, değil mi? Daha işte harcama daha çok iyi harcama yapalım, lüks evlerde oturalım, lüks çarşılarda alışveriş yapalım, altımızda lüks arabalarımız olsun, şuymuz olsun, buyumuz olsun, babından bunu yapıyorlar. Ee, yoksa hani aç kalma durumu yok. Aç kalma durumunda başka bir yol yok ise, başka bir yol yok ise ve sadece zarıyet müddeti içerisinde bunu yapabilir ve bu sürekli olmaz zaten. Yani o dağda başına gelen bir olay, o ekmeğe girdikten sonra tekrar yoluna devam edip, e, bir köye gidip oradan rahatlıkla ne yapabilir? E, Yaşasını sağlayabilir, yardım alabilir. Hem de orada böyle bir zorlukla karşı karşıya gelmez. Ama biz ne yapıyoruz? Öyle yapmıyoruz mesela. Aman ben işte burada hayatım önemlidir, şuyum bu. Efendim, e, yani birçok e, öğrenci başını açıyor üniversitelerde. Yani bu zarret midir? İslam alimlerine baktığın zaman işte bakıyorsunuz bazı davetçiler. Diyorlar ki bu zarrettir. Müslümanların doktora ihtiyacı var. Öğretmene ihtiyacı var. Şuna ihtiyacı var. Buna ihtiyacı var. Ebe kardeşim var yok değil ama sen bu öğrenciyi eğer gerçekten kadın doktora ihtiyacın varsa ki var. Doğru. Sen elinden gelen imkanları kullandın mı da bunun başına açtırıyorsun? Önce civar ülkelerde okutabilirsin ihtiyaç kadar. Yani e, ki nitekim birçok insan gerek doğu ülkelerine gerek batı ülkelerine, Amerika'sına kadar e, oralarda serbest olduğu için başını açmamak için oralara gitmişler, mezun olmuşlar, okumuşlardır. Ama sen bu seçenekleri kullanmadan hadi efendim başını aç bu olmaz. Bu zarret değil. Yani orada baş açmak zarret değil. Sonra bir bayan erkek doktora muayene olabilir. Şayet alternatif yoksa. Alternatif yok. Mesela ben gittim Haçkalı babaya erkek doktor var. Bayan doktor yok. Mesela diyelim ki herhangi işte dahiliye bölümü hiç hastalıkları Bayan yok, erkek var. Ne yapacaksın kardeşim? Yani diğer diğer gezip de bayan doktor bulamazsın, zor. Veya özel gidip de efendim özel muayene gidip de paran yoktur icabında, değil mi? Yani o tek e teknikleri yaptıramazsın. Ne yaparsın bu durumda? Erkek doktor muayene edebilir, bir sıkıntı yok. E orada bile biz e yani bir sıkıntı yok. Ama e işte biz dersek ki hayır. Bayanlar erkek doktora muayene olmasın. Başlarını açaraktan üniversite okusunlar. Sonra gelsinler bayan doktorlarımız olsun. E kardeşim bu çözüm değil zaten. Bayan doktorlar o zaman göre yaparken de ne oluyor? Başlarını kapatamıyorlar. Hayat boyu böyle gidiyor. Ondan sonra da artık bu savaşı kaybediyorlar. Diyorlar ki ne kadar da zormuş örtünmek. Ne işim yapabiliyorum, ne okuluma gidebiliyorum. Allah'ım bu benim taşıyamayacağım büyük. En iyisi ben bu başımı açayım. Sen benim taşıyamayacağım yükü bana yüklemezsin. Beni de affet. Namazımı da kılacağım. Namazımı kılabiliyorum ama. Namazımı da kılacağım ama başımı da örtemiyorum maalesef. Diyen bir nesil yetişti. Doğru bir nesil mi? Yanlış. Yanlış bir nesil. Yani dediğimiz gibi zaruret, zaruret yani can tehlikesi, malın, bütünlüğün tehlikesi, işte ırz, ırzın tehlikesi. Bunlar Olmadığı müddetçe insanlar Allah'ın emirlerinden taviz vermemelidir. Neyse bu konumuz değil tabi. Parantez olarak ona girdik. Devam edelim şimdi. Bu Bakara suresinin 11. ayetinde biz neyi anladık? Dedik ki münafıklar, kafirler de kendilerini ıslah ediciler olarak tanımlıyorlar. Kendilerinin de bir işe yaradıklarını düşünüyorlar. Kendilerini de iyiliğe davet ettiklerini düşünüyorlar. Bu, bize göre çok yanlış gelebilir. Ama onlar kendi içlerinde buna ikna olmuşlar. Bir ateist, kendi düşüncesine ikna olmuş. Bir efendim, e, laik bir insan diyelim, kendi düşüncesine ikna olmuş. Bir efendim, e, modern e, anlayışlı bir insan, hayatında işte Modernizmin veya sekülerizmin izleri olan veya işte bu yapıların etkisinde kalmış bir insan bu yapının etkisinde konuşurken, aksiyon halindeyken, hareket halindeyken aslında ben yeryüzünde fitne çıkartayım, bozgunculuk yapayım diye uğraşmıyor. Yani sokaklara çıkıp efendim... Ee, Lenin'in ilkelerine, Stalin'in ilkeler, ilkelerine insanları çağıranlar da aslında bu toplum için bir hayır murat ediyorlar. Öyle zannediyorlar. Bu noktayı iyi anlayalım. Yani bu yani içlerinde böyle bir niyet var. Sorun nerede arkadaşlar? Problem bu insanların iyiyi tanımlarken yaptıkları hata. Hatalı bir iyi tanımı yapıyorlar. Hatalı bir kötü tanımı yapıyorlar. Hatalı bir ahlak tanımı yapıyorlar. Hatalı bir efendim e, toplum, medeniyet tanımı yapıyorlar. Bundan dolayı e, onlar bize göre yanlış yoldalar. Tabi onların yanlış yolda olmasının sebeplerini bu ayetlerde Yukarıdaki ayetlerde zikretti. Ne dedi? Bu insanlar dedi e, anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Kalplerinde hastalık var, kulaklarında mühür var, gözlerinde perde var, akıllarında kalplerin üzerinde per, e, mühür var. Bunlar e, işte Allahı kandırmaya Müslümanları da kandırmaya çalışıyorlar. Yani Müslümanların yanına geldikleri zaman onlardan görünüyorlar. Böyle bir ikilem içerisindeler, net değiller. Ee, ondan sonra kalplerinde olan hastalığı Allah onların isteği yönünde artırmıştır ve onlar bu şekilde e, azap içerisinde kalacaklardır ve onlar yeryüzünde fitne, fesat, bozgunculuk çıkartmaktadırlar ancak onlar bunun farkında bile değildirler. Bizim e, bu insanlara yönelik olarak davranış setilimizde e, esas e, bir takım unsurların olması lazım. Bu unsurlar neler olmalıdır? Bunlarla ilgili birkaç şey söyleyeyim, diğer geçeceğim inşallah. Bir kere peşinatçı, peşin hükümlü olmayacağız. Ön yargıyla davranmayacağız. Dışlayıcı olmayacağız. Müzakere edeceğiz, münakaşa edeceğiz ama iyi bir dil ile, saygıyla, gerekirse bir kafire bile insan olduğu için saygı duyarız. Onunla gerçekten bizim bir yakınımız gibi sohbet edebiliriz. Maksadımız onu doğrulara davet etmek olursa. Onu dinleyebiliriz, ona saygı gösterebiliriz. Onu dinlemeliyiz ki o da bizi dinlesin. Onu dikkate almalıyız ki o da bizi dikkate alsın. Ona bir değer vermeliyiz ki yani insan olarak potansiyel bir Müslüman gözüyle bakarak. Yani potansiyel bir Müslüman ileride bu da Müslüman olacak gözüyle bakacağız. Yoksa hani bir kafiri barına basamaz. Onu çok sevemezsin. Ama potansiyel bir Müslüman olarak bakarsan ileride Müslüman olacak bu adam ya dersen onu okşarsın. Onun başını da okşarsın, ona yüzüne de gülersin, yemek de ısmarlarsın kardeşim, bir yerde sohbet, sohbete de götürebilirsin, bir yerde çay da içebilirsin vesaire. Neyse. Yani ben anlatmaya çalıştığım şey, Allah'ın tarif etmiş olduğu münafıklar, kafirler ile olan diyaloğumuzda davet uslubu içerisinde olmamız ve onları... Güzel kelimelerle, güzel davranışlarla, samimi bir takım e, sözlerimizle, davranışlarımızla onları İslam'a, hakikate, hakka davet etmemiz lazımdır. Çünkü onların birçoğu yanlışının farkında bile değildir. Yani e, daha somutlaştırmak gerekirse namaz kılmayan bir insan doğru yaptığını zannediyor mesela. Nasıl olur bu? Diyor ki ya, babam diyor namaz kılıyor mesela. Ya diyor boşuna kılıyor zaten diyor bu. Bu zaten hatalara yalan konuşuyor zaman zaman, bir şey. boşuna uğraşıyor. Allah aşkına ben akıllıyım. Onun gibi avanak avanak namaz kılmıyorum. Rahat rahat da yatıyorum, vaktimden de istifade ediyorum. Ondan sonra vaktimi boş işlerde harcamıyorum. Yani ben kardayım diyor. Namaz kılmayan ben kardayım zannediyor mu? Evet zannediyor. Örtünmeyen bir bayan. Ben kardayım zannediyor mu? Evet zannediyor. Ben kardayım diyor yani. Şimdi bak ben örtmüş olsam toplumda diyaloğum kesilecek. İnsanlarla rahat e, iletişim kuramayacağım. İşimden olacağım. Aşımda vesaire. Çok şeyler söylüyor. Ve dolayısıyla nihayetinde e, bu tercihinde haklı sebepleri olduğunu düşünüyor. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Gerek eylem bazında gerek fikirsel bazda saplantıda olan insanları hakla, hakikatle tanıştırmak için ne yapmamız lazım? allah Teala bunun örneğini, bunun yolunu, Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylüyor zaten. وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِيَ اَخْسَنُ Doğru olan, güzel olan bir uslup ile onlarla mücadelede bulun. Onlarla tartış, münazara et. Ama kırıcı olmadan, doğru bir uslup ile kırıcı olmayan güzel yumuşak bir uslub ile onlarla münazara et. Münazara yoluyla onları düşündürmeye çalış. Onları ikna etmeye çalış diyor. Yine ud'u ila sebebi rabbike bil hikmeti ve'l mev'izati'l Ey peygamber, Rabbinin sebiline yoluna hikmetle, hikmetli sözlerle, hikmetli davranışlarla güzel bir örnek Örneklikle davet et. Yine onlara doğru, güzel, onların iyiliğine olacak nasihatlerde bulun. Güzel vaazlar et onlara. Güzel şeyler söyle onlara diyor. Onların hayrını istediğini onlara göster. Onların dostu olduğunu, dostu olmak istediğini, kardeşi olmak istediğini, kardeşleri olmak istediğini, onlara göster. Onun menfaatini talep ettiğini, onun için güzellik arzusunda bulunduğunu ve bunun içtenlikle bütün hiçbir menfaat gözetmeden sadece insanlık namına, Allah namına bunu yaptığını, iyi bir insan olma, erdemli bir insan olma namına bunu yaptığını, Allah'ın razı olacağı bir insan profilinde olabilmek için Allah'ı sonucunda... E, razı edebilmek için bunu yaptığını ve sırf Allah rızası gayesiyle bunu yaptığını onlara hissettir. Ve insanlar desin ki bu insan beni davet ediyor ama bunun herhangi bir çıkarı yok. Bu adam beni kendi cemaatine katıp da cemaatin çokluğuyla övünecek değil. Bunu anlatmamız lazım. Dolayısıyla insanları ait olmuş olduğumuz meşreplere, cemaatlere, gruplara, mezheplere, ekollere, okullara neyse davet etmemiz e, bir kere davetimizde biraz samimi olmadığımızı gösterir. Allah'a çağıracağız. Direkt Kur'an'a çağıracağız. Direkt diyeceğiz kardeşim bak falan hizbe oy ver. Ben senin bir oy kazanmak için bunu yapmıyorum. Falan cema cemaate üye ol, falan vakfa üye ol ve orası Kalabalık görünsün. Efendim onların şanı yücelsin. Onların adı yücelsin. Diye yapmıyorum. Ben bunu yaparken sadece ve sadece Allah'ın razı olacağı bir kul ol. Allah şöyle şöyle şöyle yaparsan senden razı olur. Ben senin menfaatini talep ediyorum. Ben seni talep etmiyorum. Seni talep eden Allah. Ben seni Allah'la tanıştırmak istiyorum diyeceğiz. Bunu vurgulayacağız. Bunu vurguladıktan sonra o insan diyecek ki bu insan falan cemaatdendir Beni cemaatine üye olmaya davet ediyor. Aman boşuna davet etmesin. Ben öyle e, kolay kolay avlanacak bir insan değilim. Aman boş ver bir daha bu insanla görüşmek istemiyorum. E, bazında herhangi bir düşünceye sahip olmaması için biz direkt olarak o insanı menfaat gözetmeden, cemaatçilik yapmadan, mezhepçilik yapmadan o insanı direkt Allah'a davet etmemiz lazım. Allah'ın Kur'an'la, Resulullah'ın sünnetine davet etmemiz lazım. Ve ona dememiz lazım ki gel kardeşim bu Kur'an'la buluş ve bu Kur'an'ın Kur'anın izinden git. Gel kardeşim Peygamberimizin sünnetiyle buluş. İşte senin için Allahu Teala diyor ki. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örnek yaşam vardır. Diyor, işte bu örnek yaşamı gel, sen de al, kabul et, onu taklit et. Ve sen de gel asr-ı saadetteki bozulmamış İslam'ı anla ve yaşa. Bu şekilde hem dünyada hem de ahirette mutlu olanlardan ol. Bu şekilde Allahu Teala senden razı olsun. Bu şekilde kendini ateşten azat etmiş ol. Bu şekilde ebedi hayatta mutlu olanlardan, cennette Allah'ın razı razı olduğu kul kullardan ol. İşte ben bunun için sana yaklaşıyorum. Bunun için vaktimi senin için harcıyorum. Bunun için sana dua ediyorum ve gerçekten seni sevdiğim için bunu yapıyorum diye bu hissiyatı bu anlayışı, bu bakış açısını karşımızdaki insana e, anlaş, anlatmamız lazım. Böyle olursa inşallah daha başarılı olur. İçin içerisine dünyevi bir takım e, kıstaslar, ölçüler, dünyevi bir takım menfaatler girmemiş olur değerli kardeşler. Şimdi <gülüyor> konu konuyu açtı. Biraz daha geniş e, bir yelpazede konuyu ele aldık. Ama inşallah biraz ufuk kazanmışızdır. Yani münafıklar hakkında, kafirler hakkında, onların duruşları, görüşleri, yapıları hakkında biraz daha e, kafamızda bazı şeyler daha çok netleşmiştir diye düşünüyorum. Ela, dikkat edin. İnnehum humul mufsidun. Bir ifsat edici varsa, gerçekten o ifsat ediciler ta on, onların, ta kendileridirler. Dikkat edin. İfsat edicilerin ta kendileri esas onlardır diyor Allah-u Teala. وَلَاكِنْ لَا يشعرون. Ama onlar bu ifsat edici olma özelliğine sahip olduklarının farkında bile değildirler. Burada da yine biraz önce söylemiş olduğumuz şeyleri teyit ediyor. Yine yani bunlar gerçekten de müfsitler, ifsat ediciler ama bunun farkında bile değiller. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ onlara dersen ki ya gelin şu insanlar gibi iman edin adam gibi adam olun adam gibi iman edin kardeşim gelin niye bu davlette ısrar ediyorsunuz diye sorduğunuz, davet ettiğinizde bunu dile getirdiğinizde dilendirdiğinizde ne derler size ya şu sefih aptal gerizekalı hiçbir değeri olmayan sürpüntü insanlar gibi mi iman edeceğiz Niye bunu söylediler biliyor musunuz? Çünkü Mekke'de iman edenler öncelikle e, zayıf insanlardı. Zulme uğrayan insanlardı. Kölelerdi. Mazlum insanlardı. Fakirlerdi. Hakları yenen insanlardı. Hakları yendiğinden dolayı toplumda kendilerine adil ve eşit davranılmadığını düşündüklerinden dolayı toplumun ahlaksızlığından, adaletsizliğinden, zulmünden, rantçıların zulmünden... İyice muzdarip olduklarından dolayı bir kurtuluş yolu olarak adalete, eşitliğe, Allah'a kul olmaya çağıran İslam dinine öncelikle onlar kulak vermişler ve davete icabet etmişlerdi. Çünkü onların buna daha çok ihtiyacı vardı. Zenginlerin İslam'a pek ihtiyacı yoktu. Çünkü onların zaten dünyevi konularda bir sıkıntısı yok. Onlar zaten o bir zulüm düzeni kurulmuş, bir rant düzeni kurulmuş. O insanlar... O düzende e, işleri çok rahat, kebap, e, haksız kazanç elde ediyorlar. Bir sürü köleleri var. Kölelerini çalıştırıyorlar. Kölelerin üzerinden para kazanıyorlar. Efendim, e, fakirler bir, belli bir söz hakkına sahip değil. Onların eline vurup ekmekleri ellerinden alınabiliyor. Böyle bir yapı var. İşte bu yapıdan muzdarip olanlar öncelikle İslam'a girdiği için onlar dediler ki ya bir şey bizim adam diye tanımadığımız insanlar İslam'a girdiler. Biz onlar gibi yani bizim köylerimiz gibi mi inanacağız? Köylerin girdiği İslam'a mı biz gireceğiz? Onlar gibi mi düşüneceğiz? Ne de aptal şey söylüyorsunuz böyle böyle karif şeyler söylüyorsunuz diye ne yapıyorlardı? Peygamberimize ve Müslümanlara reddiye veriyorlardı. Ela. Hayır, hayır. Dikkat edin. İnnehum humusufaha Gerçekten bir sefih varsa bir anlamaz varsa bir geri zekalı varsa, bir aptal ve salak varsa, işte onların onlardır onlar. Böyle diyenlerdir. Allah-u Teala'nın hitabı onlara bu şekilde. Ve yalemun? Onlar bunu da bilmiyorlar. Hem sefihler, hem müfsit ifsad ediciler, ama bunun ne, fark, fark, bunun ne şuurundalar, ne de farkındalığını yaşıyorlar. Farkında değiller. O zaman onlar bir sarhoşluk içerisinde Aymazlık içerisinde Anlamazlık içerisinde Hayatlarını sürdürüyorlar Düşünmüyorlar Doğru yolda olduklarını zannediyorlar Kibirlerinden Onlara yaklaşılmıyor İnsanları küçük görüyorlar Fakirleri küçük görüyorlar İslam'a girenleri küçük görüyorlar Ve bu anlamaz sefi, Düşünemez akılsız Bir çare Garip Gureva takımı olarak onları görüyorlar Allah-u Teala da Gerçekte onların sefih ve akılsız, düşüncesiz varlıklar olduklarını, insan olduklarını burada vurgulamış oluyor. Bu لَقُلْ لَّذ۪ينَ amenu. Bu insanlar iman edenlerle karşı karşıya geldiklerinde قَالُوا آمَنَّا Derler ki biz iman ettik. Yani bu ne demek? İman edenleri hem sefih görecekler ondan sonra da iman edenlerin yanına geldiklerinde diyecekler ki biz iman ettik. Evet bazen öyle derler. Bazen derler ki bu iman edenler sefih insanlar. Akılsız. Bunlar geç. Yani toplumda hacı hoca takımı. Aman geç kardeşim. Hacı. Aman anlamaz bu adam ya. Bu hoca anlamaz. Bu anlamaz. Geç. Hep. Hani bir şey vardı lider. Ne diyordu? Onların kafası ot diye girmeye basmaz diyordu. Bunlar anlamaz. Yani alçak görüyor yani düşün düşün akıl insanlar olarak telakki ediyor, görüyor. Şimdi ee, ayetin ee, ilerleyen kısmında ve izelku'llezine amenu kallu amennâ biz ee, bu insanlar iman edenlerle karşı karşıya geldiklerinde derler ki biz iman ettik. Bunu hangi durumlarda söylerler biliyor musunuz? Eğer bir menfaat var ise derler ki biz de Müslümanız ya. Menfaat varsa biz de Müslümanız. O bir ganimet paylaşılacak. Biz de Müslümanız. Biz de verin. Böyle derler. Ama bunlar kafirlerin kulüplerine gittiklerinde derler ki ama o halk, Müslüman halk bunlar koyundur ya bunlar geç. Biz aslında sizler gibi düşünüyoruz moderniz insanlarız. Yani siz varsa bir kek, bir pasta, yenilecek bir şey varsa biz de kendinizden kabul edin. Biz de düşünün, biz de aranızda alın, biz de menfaatleyelim. Münafık insanlar böyledir. Menfaat nerede? Orada. Menfaat nerede? Orada. Menfaat İslam toplumu girdiğinde e, Müslüman gibi görünmekse onu yaparlar. <gülüyor> Ama e, menfaat efendim, İslam dışı bir toplumda e, onlar gibi görünmek ise onlar gibi görünmekte bir beis görmezler. Bu münafık insanlar. Çünkü bunların omurgası yoktur. Yani bir komünistin omurgası vardır. Ateistin omurgası vardır. Düşüncesini söylüyor. Açık açık. Ben böyle inanıyorum kardeşim diyor. Omurgası var bunun. Ama münafığın omurgası yok. Merkezi yok. Bir sabitesi yok. Sabit doğrusu yok. Orada Oraya savrulur. Buraya savrulur. Bu adamın yani tamamen böyle insanların niyeti e, şehvetlerini doyurmak karınlarını doyurmaktır. Dünya menfaati elde etmektir. O yüzden orada nerede varsa dünya menfaati bunlar orada bulunurlar ve o insanlardan olduklarını dile getirirler ki menfaatleri elde etsinler. Şeytanlarına gittiklerinde, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında yani İslam'a küfreden, İslam'ı küçük gören, şerata küfreden Kur'an'ı düşük gören efendim peygamberi kötü gören peygamberin sünnetini kötü gören insanlarla o şeytanlarla beraber olduklarında, baş başa kaldıklarında şayet onları müslümanlar görmüyorsalar, "Kalu inne derler ki biz sizlerle beraberiz. "Inne ma siz bizi onlarla daha önce müslümanların yanında gördüğünüz camilerinde gördünüz ya. Biz onlarla alay etmek için Bak bak bu garip kuraba takımı miskin insanlar neler yapıyor bakalım şunları alay edelim biraz ya kaş göz yapalım. Ne kadar gariplikler içerisindeler bir bakalım bunları bir seyredelim. Düşüncesiyle onların arasında biz geziyorduk. Normalde biz sizleriz yani kesinlikle sizdeniz biz diye söylüyorlar. E, bu Mekke müşriklerinin Mekke münafıklarının Medine münafıklarının da aynı şekilde yaptıkları şeyleri allah Teala anlatıyor. Yani e, bu münafıkların, kafirlerin bir profili Allahu Teala bize anlatıyor. Onların iç alemini, dış alemini nasıl olduklarını, genel profillerini çiziyor Allahü Teala. Şimdi e, vaktimiz bayağı ilerledi. Ancak keseceğiz şöyle bir beş dakika daha inşallah. <Sessizlik> Allah-u Yeste Hz. Ubeyhim Halbuki onlar Müslümanlarla alay ediyorlar ama esasen Allah onlarla alay ediyor. Nasıl? Alay ediyor Allah onlarla? Oya <Sessizlik> Mudhuhum piytoğyanıhim, toğyanlarında, inkarlarında, aşırılıklarında, isyanlarında, günahlarında onları serbest bırakarak, onlara müddet vererek, onları bu günahları yapacak. Gücü, kudreti, iradeyi e, onlara sağlayarak aslında Allah onlarla alay ediyor. Yani adeta yapın yapın siz bu günahı. Ben size yapmayın dedim. Yapmak mı istiyorsunuz? E yapın. Yapın yapın. Siz göreceksiniz. Siz, ben bu müddeti size vermekle size günahlarınızda daha fazla ileri gitme fırsatı vermiş oluyorum. Bu fırsatı alan sizler azabı daha fazla hak ediyorsunuz. Esas ben sizinle alay ediyorum diyor. Allah-u Teala isyankara, günahkara Müslümanlarla alay edenlere, kibirlilere, gururlulara, kendilerini bir şey zannedenlere siz alay edin durun. Esas alay eden benim sizlerle diyor. Ben sizlere e, istesem o anda sizi öldürebilirim günah esnasında işlerken elinizi ayağınızı taş keserim ama bunu yapmıyorum. Sizi serbest bırakıyorum. Siz delaletinizde, günahınızda daha aşırı gidiyorsunuz ve bu şekilde azabınız da o derece ahirette bol olacak. Esasen ben sizlerle alay ediyorum. Siz kim oluyorsunuz ki? Allahu Teala bu şekilde söylüyor. Onlar günahları içerisinde bocalayıp dururlar. Allahu Teala onları günahları içerisinde bocalayıp durduklarını gördükçe Allah onlarla bu şekilde alay eder. Çünkü gerçekten de kanun değiştirirler. O olmadı. Bu, onu yık, bunu koy. olmadı. Efendim, Onu dene. olmadı, getir Saadet getirmedi. Abi kanunlarda yanlışlık var. Kanunu değiştirelim. O olmadı. Ve damlı mesela böyle bir anayasa olduğunu düşünün. Sürekli değişir, değişir, değişir. Yamar oradan olmadı. Sürekli efendim parlamento kanun yapar. Yazı. Ya arkadaş yine saadet. Getiremiyorsun. E, e, e tamam sen Allah'ın Kur'an'ını getir Allah'ın Kur'an'ını getirirsen tamam daha uğraşmana gerek yok çünkü ilahi nizam, ilahi kanun en güzel kanunlar orada sen buna teslim olmuyorsun, orada uğraşıyorsun burada. olmadı şu kanunu getir o, yani şimdi kadın cinayetini engelleyemiyoruz efendim ne yapalım erkeklerin ayağına efendim şey koyalım işte takip, takip cihazı koyalım bunu yapalım bunu yapalım, olmuyor kardeşim ne yaparsan yap, ne yaparsan yap. bak bu sunum daha çok artıyor koruma talep ediyor bayan. Altı ay polis koruyor kadını. Altı ay bir gün geçer tak geliyor vuruyor adam. Yani çare, çare bu değil. Çare İslam medeniyetini kurmak. Çare çare insanlara Allah korkusunu aşılayabilmek. Allah polis her yerde yok. Ama Allah var her yerde. Onun kalbine Allah bekçi olarak koyarsan o insan gidip de karısını, sevgilisini neyse artık neyse yani. Öldürmezsin. Veya boşandığı hanımı öldürmez. Çünkü niye? Bilir ki onu öldürdüğü zaman artık çok büyük bir cürüm işlemiştir. Allah ondan yüz dönmüştür. Allah ona rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Allah onu ebediyen belki cehennemde cezalandıracaktır. Bunu bildiği için böyle bir eyleme yaklaşmaz. Ama yaklaşabiliyor. İşte demek ki kanunlar fayda vermiyor. Fayda veren tek şey Allah'ın kalplerde bekçi olmasıdır. Allah'ın kalplere murakabe eden yüce varlık olarak yerleştirilmesi nesillerin, insanların bu şekilde Allah'a inançlı hale gelmesi durumunda bu problemler e, halledilebilir, üstesinden gelinebilir. Ulaikellezî neşteravud dalâleh bilhudâ bu münafıklar var ya, onlar dalaleti Satın aldılar. Ne karşılığında? Hidayet karşılığında. Allah'ın hidayetini, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın doğrularını, Allah'ın hükümlerini verip, şeytanın dalaletini, yanlışlarını satın aldılar. فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُهُمْ Ama onların bu ticareti asla başarılı olmadı. Onlara kar getirmedi ve getirmeyecek. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Onlar hidayete tabi değiller. O yüzden de bu ticareti hep yanlış yapıyorlar. Onlar hidayete uymak istemiyorlar. Devamlı başka yerlere gidiyorlar. Hidayetin yoluna gitmek istemiyorlar. O yüzden de onların ticaretleri her daim karlı olmayacak. Fesat içerisinde, kesat içerisinde olacaktır. Allah cümlemesi bu tür kötü, zemin, mezmum sıfatlardan uzak eylesin. Bizleri e, Yüce Rabbimizin razı olduğu efsafta, profilde e, kullar eylesin. allah Teala cümlemizi hak yolda muvaffak eylesin, her türlü şerden uzak eylesin. Ve âkırı davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.